1742 numaralı konu, Hz. Ömer'in çeşitli hutbeleri, Abdullah bin Adi bin Hiyar şöyle anlatıyor, Hz. Ömer'in minberde şunları söylediğini işittim, Allah Teala kendisi için tevazu gösteren kullarının kadir ve kıymetini yüceltir ve ona, silkin, Allah seni tehlikelerden korusun, der, o kendi nefsini hakir görür, fakat halkın gözünde yücedir, Allah Teala büyük denip haddi aşan kimseleri şiddetli bir şekilde yeryüzüne çarpar ve ona, Allah seni her türlü hayırdan ümitsiz kılsın, defol git buyurur. O kendi nefsini büyük görür, fakat halkın gözünde hakir ve değersizdir. Hatta o halkın gözünde domuzdan bile daha aşağıdır. Hazreti Ömer bir hutbesinde şunları söyledi. Sizleri nehyettiğim bazı şeyler iyi ve güzel, sizlere emir ve tavsiye ettiğim bazı şeylerse iyi ve uygun olabilir. Benden böyle bir şey sadır olduğunu gördüğünüzde beni uyarınız. Kur'an'ın en son nazil olan ayeti riba ayetidir. Hazreti Peygamber bize bu ayeti kerimeyi açıklamadan vefat etti. Öyleyse şüpheli gördüklerinizden sakının ve şüpheli görmediklerinize sarılın. Hazreti Ömer bir keresinde şöyle bir hutbe irat etti. Haç yapmak isteyenleriniz, ihrama Hazreti Peygamber'in göstermiş oldukları mikaatlarda girsinler. Hz. Peygamber'in gösterdikleri mikat yerleri şunlardır. Medine halkı ve buralı olmadığı halde hacca Medine'den giden yabancıların mikat yeri Zülhuleyfe denilen yerdir. Şamlıların ya da Şamlı olmadığı halde hacca buradan çıkanlar için Cuhfe denilen yer mikat olarak tayin edilmiştir. Necid ve hacca oradan giden yabancıların mikat yeri Kandir. Yemen ahalisi ve hacca buradan başlayanlarınki yelemlem, Iraklılarla haç için buradan çıkanlarınki ise Zatü İlk denilen yerdir. Hz. Ömer bir hutbesinde Risim'den bahsederek şunları söyledi. Sakın bu konuda aldanmayın. Rekım, Allah Teala'nın cezalarından bir cezadır. Hazreti Peygamber ve ondan sonra da biz, Hazreti Ebu ile Ömer, zina edenler için bu cezayı tatbik ettik. Eğer, Ömer, Allah'ın kitabına onda olmayan bir şeyi kattı, denilmeyeceğini bilseydim bunu Musaf'ın bir kenarına yazardım, Ömer bin Hattab, Abdurrahman bin Avef ve falan falan sahabiler şahitlik ederler ki Hazreti Peygamber ve ondan sonra da Ebu Bekir ile Ömer bu cezayı, recmi, tatbik etmişlerdir. Ancak sizden sonra recmi, dekkalı, şefaatı, kabir azabını ve günahkar müminlerin azap gördükten sonra ateşten çıkacaklarını inkar eden bazı kimseler gelecektir. Hz. Ömer, minadan Mekke'ye dönerken El-Epta denilen yerde devesini çöktürdü, sonra inerek taşlardan bir küme yaptı ve abasını çıkararak onun üzerine attı, daha sonra da buraya sırtüstü yatıp ellerini göğe doğru kaldırarak şöyle dedi, Rabbim, artık yaşım geçti, ihtiyarladım ve kuvvetten düştüm, idare ettiğim insanların sayısı da artmıştır, bir haksızlığa neden olmadan ya da bir kusur işlemeden beni katına al, daha sonra Medine'ye döndüğünde orada bir hutbe irat ederek şunları söyledi, Ey insanlar, farzlar sizlere bildirilmiş, sünnetler de sizin için konulmuştur, siz apaçık ve dosdoğru bir yol üzerine bırakıldınız, bunları söyledikten sonra sağ elini sol eline vurarak, ancak insanları sağa sola saptırmanız müstesnadır, dedi, daha sonra da sözlerini şöyle sürdürdü, sakın rekım ayetinden dolayı helak olmayınız, Sizden herhangi birisi, Allah'ın kitabında zina için yalnızca bir had vardır. İkincisini, recmi, onda göremiyoruz, demesin. Ben Hazreti Peygamber'in rekım cezasını uyguladığını bizzat gördüm. Ondan sonra bunu biz, Ebu Bekir ile ben, de uyguladık. Allah'a yemin ederim ki insanların, Ömer, Allah'ın kitabına onda olmayan yeni ayetler ekledi, demelerinden korkmasaydım rekım ayetini musafa yazardım. Biz onu zamanında eş şeyhü ve şeyheti izazene yafer cümuhüma elbet et evli bir erkekle evli bir kadın zina ettiklerinde ikisini de rejmedin şeklinde okuyup duruyorduk. Hazreti Ömer, zilhicca'yı çıkmadan vuruldu.